Subhanallahu <SWEitosan> ve Teammam gayru kasrin Teammam tamamdır. Gayru kasrin kasır değildir. Tamam? Teammam tamamdır. Gayru kasrin kasır değildir. Al-alisani nebi yekun nebinizin isanı üzerine. Evet. Ve dakke lianha tukhalif salaten salaten nuhri bi ahkam katira. Çünkü onda cuma öğle namazına birçok muhalif olan hüküm vardır. Vahiy o eftar min salat-ı zuhr namazından daha eftardır. Ve <gülüyor> ekdu minha ve ondan daha tektirdir. Diğer <gülüyor> lahu çünkü o varad ala terkih ziyadatu tehdidin. Ziyadeli bir tehdit onun terki üzerine vârit oldu. Ve inne dha şurutu ve ise, Çünkü onun için onun için şartlar ve özellikler vardır. لَيْسَدْ <gülüyor> لِسَبَعَةِ böyle namazı için yoktur. Evet. Şimdi e, normalde Cuma namazı bahsiyle alakalı, Cuma ile alakalı şöyle bir alimlerin arasında ihtilaf var. Cuma namazı bedel midir yoksa asli bir namaz mıdır? Yani müstakil bir namaz mıdır, bedel midir? Müstakil namazdır demek ne demek? Yani Cuma namazı Cuma gününde Allah'ın müstakil olarak teşrih kılmış olduğu bir namazdır demek. Tamam? Bedeldir ne demek? Demek ne demek? Yani cuma namazı cuma günü öğle namazının yerine Allah'ın ve kılmış olduğu bir namazdır. Yani öğle namazının kısaltılmış halidir. Tamam? Öğle namazıdır. Ama öğle namazının kısaltılmış halidir. Alimler bu konuda ihtilaf etmişler. Tamam? Kimisi demiş ki cuma namazı müstakil olan bir namazdır. Bunu da iki şeyle delillendirmiş. Demiş ki, birincisi Hz. Ömer'in nisanından varit olmuş ki Cuma namazı Allah Allah'ın öğleyi kısaltmış hali değil özellikle Hz. Ömer buna vurgu yapmıştır. Cuma namazı tamam olarak, müstakil olarak iki rekattır. Tam Burada İmam Ahmed'in işte, sünan ashabının rivayet etmiş olduğu Hz. Ömer'den e, bu söz. Salatü sefer rakatani ve salatü cümhati ve vesaire ila ahireyi. İkincisi ise demişler, ikinci delilleri ise Cuma namazının öyle özellikleri vardır ki öğle namazıyla hiç uzaktan yakından alakası yoktur. Yani Cuma namazının hutbesi vardır, Cuma namazının öncesinde ona özel bir hazırlık yapılır vesaire biliyorsunuz Cuma'nın hasaisi diye zikrettiğimiz özellikleri zikretmişler. Demişler Cuma namazı müstakil bir namazdır. Demek ki iki şekilde delillendirmişler. Bir, Hz. Ömer'in sözü. iki Cuma namazın özelliklerini yani bu kıyasın doğru bir kıyas olmayacağını söylemişler. Bazı âlimler de demişler ki Cuma günü müstakil bir namaz değildir. Cuma günü e, öğlen namazının şeydir, bedelidir, kısaltılmış halidir. Niye? Çünkü demişler Cuma'yı özürden dolayı kılamayan veyahut da kendisi bilerek tahammüden Cuma'yı terk eden adam ne yapacak? Ne yapıyor? Mesela diyelim şu anda sen Cuma'yı kılmıyorsun, ne yapıyorsun? Öğlen namazını kılıyorsun. Demek ki demişler Cuma öğlen namazından bedeldir. Ölen namazından bedel olduğu için de insan öğle namazı Cuma namazını kılmadığında neyi kılıyor? Öğlen namazını kılıyor. Şimdi mesela demişler ki, öğlen namazı müstakildir. Öğleni kılmadığımızda Cuma'yı kılıyor muyuz? Değil. Öğleyi kılmadık diye cuma, Cuma'yı kılmamız gerekmiyor değil mi? Buradan anlıyoruz ki biz demişler, öğlen namazı müstakil bir namazdır. Cuma namazı ise ondan bedeldir. Çünkü Cuma kılınmadığında onun yerine öğlen namazı kılınır. Anlaşıldı mı? Şimdi peki <gülüyor> kitabımızda zikretmemiş ama kitabımız hani mutavval kitaplardan olmadığı için e, bunun ne faydası var yani böyle bir tartışmanın veya tabi alimlerin bu fikrini zikretmesinin ne faydası olabilir mesela? Yani şöyle mi, diyelim ki bugün e, Cuma, bunu mu kastediyorsun yani, ben Cuma namazını kılmadım, öğleyi kılmayacağım, o manada mı söylüyorsun? Şimdi bu normalde senin bu dediğin şey şöyle, e, alimlerin hepsi icma nakletmişler bu konuda. Demişler ki, bir adam Cuma namazını kılmadığı zaman onun farzu öğle namazıdır. Bu icma ile sabit olan bir şey. Çünkü Peygamber Cuma kılmadığı zamanlarda öğle namazı kılardı, seferlerde. Mesela haç babında göreceğiz, Peygamberimiz Cuma günü Arafat'ta öğle ile ne yapmıştı? Cem etmişti, öyle mi? Ama şey yok, Cuma namazı kılmamıştı. Bak öğle namazıyla ikindi namazını cem etmişti. Bu icma, tamam Sadece buna muhalefet eden e, Allah-u Alem bir İmam Şevkani var, Şaz olarak. O da diyor ki bu konuda bir delil yok. Yani Cuma'yı kılmayan kişinin öğle namazını kılacağına dair bir delil olmadığını e, söylüyor. Oysa delil var, hem Peygamberimizden delil var hem de icma var. Alimlerin asırdan asırdan nakletmiş oldukları bir icma var. Eğer öyle olmasaydı, mesela bu mesele ihtilaflı bir mesele olsaydı senin bu dediğin olurdu. Yani bu e, tartışmanın yansıması olurdu. Mesela bunlardan bir tanesi ne? Bu tartışmanın yansıdığı meselelerden biri bir adam Cuma namazına nasıl niyet getirecek? Cuma namazı bedeldir diyenlere göre bir adam öyle ben öğle namazının maksur haline niyet ediyorum dese de namazı sayhtır. Tamam Yani iki rekat sanki nasıl ki seferde iki, rekat, iki rekata niyet ediyorsa hâkeza iki rekatta bu şekilde niyet ederse öğle namazını iki rekat kılıyormuş gibi bedeldir diyenler Cuma namazına sayhtır demişler. Ama Cuma müstakil bir namazdır diyenler bu sayh değildir, yanlış bir niyettir demişler. öğle ikindi ikindiye öğle niyeti getirmek gibidir demişler. Tamam Mesela başka bir yansıması nedir bunun? Diyelim ki, e, bir adam sen seferisin, yola koyuldun, devam ediyorsun. Cuma günü, geldin bir caminin yanına durdun, baktın Cuma kılıyorlar, sen de girdin kıldın. Biraz sonra gelecek, seferiye Cuma yoktur, ama velev diyelim, kılsan olur. Yani nasıl ki kadına Cuma yoktur, kıldığında oluyor, sen de diyelim ki gördün, kıldın. Şimdi Cuma'yı kıldın, sen seferisin ya, hem kasır yapabiliyorsun hem de Cem yapabiliyorsun. Akabine ikindi namazını cem yapabilir misin? Yani mesela cuma namazını kıldık bitirdik, yola devam edeceğiz. İçimizden biri dedi ki, hadi ikindiyi de kılalım. Yolda bir daha ikindi namazı için mola vermeyelim diye. Bedeldir diyenlere göre yapılabilir. Çünkü öğle namazının bedeli olduğu için bedel mübdelinin yerine geçer. Öyle değil mi? Ama müstakil bir namazdır diyenlerin çoğuna göre olmaz. Çünkü olabilmesi için ayrı bir delil gerekir. Cuma namazıyla başka bir namazın cem edilebilmesi için ayrı bir delil gerekir. Nasıl ki sabah namazı müstakildir, onunla başka bir namaz cem edilmiyor, öyle mi? Mantıkla yapmıyoruz. Diyoruz sünnete tek varit olan öğleyle ikindi, akşamla yatsıdır. Hakikaza demişler eğer Cuma namazı müstakil bir namazsa şayet, öyle mi? Ee, onunla cem yapılması ne değildir? Onunla cem yapılması doğru değildir çünkü o da müstakil olan bir namazdır. Demişler bunun için de özel bir delil lazım. Yani peygamberimizin cuma ile ikindi veya sahabenin cuma ile ikindi cem ettiklerine dair bize bir delil lazım demişler. Tam fıkıhta bu tip meselelere yansıması olmuş. Yani cuma bedel midir? Yoksa müstakil olan bir namaz mıdır? Anlaşılmayan bir şey var mı? Anlaşılmayan bir şey? Devam edelim. <gülüyor> ''Anha salatu zuhri ve de namazı on yeme içirilmez minmen vajabat aleyhî müzelle vacib olan kimse mâlem yukhûr, mâlem yehruç vaktu her''' ''Vaktı çıkmadı sürece. Fesalatu zuhri, inne izin tekûru bedelen anha'' ''O zaman öğle namazı onun yerine bedel olur.'' He ne diyor? Ne demek istiyor yani? Şimdi diyor ki bak ''Ve la anha salatu zuhri''' ''Onun yerine öğlen namazı geçmez.'' Mimmen ve cebet aleyhi kendisine Cuma namazı farz olan adam için tamam bir adamın üzerine Cuma namazı farz olmuşsa öğlen namazı onun yerine geçmez. Ma lem yahruj waktuha Cuma namazının vakti çıkmadığı müddetçe tamam ne demek istiyor burada eğer diyor Cuma senin üzerine farz olmuşsa ve sen Cuma'yı kılmayıp öğleyi kılacaksan Cuma'nın vakti çıkmadığı müddetçe öğlen namazı sahip olmaz. Anlaşıldı Metin, anlaşıldı mı Metin, anlaşılmadı. Eğer Cuma senin üzerine farz oldu diyelim, mesela sen Cuma namazı kılınıyor diyelim ki dedin ki ben Cuma'ya gitmeyeceğim. Cuma kılmıyorsun, misal. İşte ne oldu sen günahkar oldun öyle mi? Ama neyi kılman lazım şimdi senin? Öğlen namazını kılman lazım, doğru mu? Peki ne zaman kılacaksın öğlen namazını? Yani vakit gider girmez mi kılabilirsin? Yoksa Cuma'nın vakti çıktıktan sonra mı kılabilirsin? Anlaşıldı. Cuma'nın vakti nedir Cuma'nın vaktinden kastedilen? Yani imamın Cuma'ya başlayıp Cuma'yı bitirdiği ana kadardır. Mesela 12'de başladı, 1'de bitirdi diyelim. Kasıt bu, yoksa bütün öğle namazının vaktini kastetmiyor. Şeyh diyor ki, şeyhin kendi görüşü hem de Hanbelilere nispet edilen bir görüş. Bir adamın üzerine Cuma namazı vacip olmuşsa Cumanın vakti çıkmadığı müddetçe öğle namazını kılamaz. Kılsa da batıldır, tamam. Ancak ne zaman öyle yıkılacak? Cumanın vakti çıktıktan sonra, yani İmam Cuma namazını bitirdikten sonra. Anlaşıldı, şimdi anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Tamam. فَسَلَاتُ الزُّهْرِ حِينَ اِذٍ تَكُونُوا bedelen anha. İşte o zaman öğlen namazı onun yerine bedel olur. Şimdi bu konuda şu demek. Alimler e, bu konuyla ilgili ihtilafta bulunmuşlar. İhtilafta bulunmalarının sebebi de şu. Ben konuyu böyle daha maddeli anlatayım inşallah otursun kafamıza. Şimdi birincisi, bir adamın cuma üzerine farz değilse, ölen namazını ne zaman kılacak? Birinci mesele bu. Yani bir özürden dolayı cumayı terk eden. Mesela yolcu, sünnetle sabittir ki cuma kılmayabilir. Kadın, sünnet ve icmayla ile sabittir ki cuma kılmayabilir. Tamam e cumayı kılmadığında ne yapacak? Köle cuma kılmayabilir, öyle mi? Köle adam cuma kılmayabilir. Cumayı kılmadı ne yapacak peki? Öğleni kılacak. Bunlar şeriatın kendilerine tanımış olduğu mazeretten dolayı cumayı terk ettikleri için, şeriatın kendilerine tanımış oldukları mazeretten dolayı cumayı kılmadıkları için muhatap oldukları namaz hangisidir? Öğlen namazıdır. Öğlen namazının vakti girdiği anda öğlen namazını kılabilirler. Çünkü onların farzı öğlendir, cuma değildir, anlaşıldı Öğlen namazının vakti girdiği gibi cuma namazını kılabilirler. Niye? Çünkü onların vakti muhatap olmuş oldukları namaz hangisidir? Öğlen namazdır. Cumanın onlarla bir alakası yoktur. İkinci kısım insanlar, hiçbir mazeretleri olmadığı halde cuma namazını terk eden insanlar. Bunlar da gene günahkar olmakla beraber öğlen namazını kılmaları lazım. Çünkü cumayı kılmayan neyi kılar? Öğleyi kılın. Bunlar konusunda alimler işte ihtilaf etmişler. Bir grup alim demiş ki bunlar yani mazeretsiz bir şekilde cumayı kılanlar, terk edenler Estağfurullah mazeretsiz bir şekilde cumayı terk edenler öğlen, Cuma namazının vakti çıkmadığı müddetçe öğlen namazını kılamazlar. Cuma namazının vaktinden kastımız neydi? İmamın namaza başlayıp namazı bitirme süresi. Tamam? Mazeretsiz bir şekilde Cuma'yı terk edenler Cuma vakti çıkmadığı müddetçe öğleyi kılamazlar. Peki kılsalar ne olur? Hiçbir şey sayılmaz, batıl. Sebep, niye böyle bir şey söylemişler? Çünkü demişler Cuma üzerine farz olan adamın muhatap olmuş olduğu namaz nedir? Cuma'dır. Cuma üzerine farz olan adamın Muhatap olmuş olduğu namaz, Cuma'dır. Anlaşıldı? Sen Cuma vaktinde öğleyi kılarsan, Muhatap olduğunu terk edip, muhatap olmadığını yapmışsın demektir. Çünkü sen o anda, senin zimmetinde borç olan Cuma namazını kılmaktır. Öyle namazı değildir. Ne zaman öyle namazına dönüşür? Cuma kılınıp bittikten sonra. Artı Cuma kılınıp bittikten sonra, tek başına Cuma kılamayacağına göre, bu defa zimmetine ne borç olarak düşer? öğle namazı borç olarak düşer. Anlaşıldı? Ama cuma senin vakti girdiğinde insanlar cuma kılarken, senin de bir mazeretin yokken, yoksa senin o anda zimmetinde borç olan hangisidir? Cuma'dır. Sen öğleyi kıldığında ne yapacaksın? Vakti girmeden bir namazı kılmış gibi olacaksın. Yani zimmetine borç olmadan, onunla muhatap olmadan o namazı kılmış gibi olacaksın. Vaktinden önce kılınan namaz geçerli midir? Değildir. Ama cuma kılını bittikten sonra, yani cuma'nın vakti çıktıktan sonra e artık tamam, sen onu kılamazsın tek başına kılamayacağına göre zimmetine bu defa ne yüklendi? Zimmetine bu defa ölen namazı yüklendi, bu defa ölen namazını kılacaksın. Anlaşıldı. Bu sebepten dolayı demişler ki, mazeretsiz bir şekilde cumayı kılmayan adam, cumanın vakti çıkmadığı müddetçe şeyi kılamaz. Ölen namazını kılamaz. Niye? Çünkü muhatap olduğunu terk edip, muhatap olmadığını vaktinden önce yerine getirmiş gibi olur demişler. Anlaşıldı burası da değil mi? Anlaşılmayan bir şey? Yok. Devam edelim. وَسَلَاتُ الْجُمْعَةِنْ فَرْضُ aynin Cuma namazı farz-ı ayindir. عَلٰى كُلِّ مُسْلِمِنْ وَكَرِنْ حُرِّنْ مُكَلَّفِنْ مُسْطَوْتِنِنْ Her erkek, hür, mükellef ve mukim olan yani yerleşik olan Müslüman üzerine farz-ı ayindir. Mukim ayrı, mustavdin ayrı. Tamam Mukim demek, seferi olmayan demek. Mustavutin demek, bir yere yerleşip orayı kendine vatan eden demek. İstavutane, aslı bunun? vatanı. Başına elifsin, te gelmiş, niyet talep yani? O vatanı talep eden, o vatana talip olan, orada Mustavutin olan, yerleşik olan adam demek. Tamam Yerleşik olan, hür, erkek ve mükellef sahibi olan bütün Müslümanların üzerine farz aynıdır. Şimdi burada duralım. Şöyle ben bir taksimat yapayım inşallah. Siz ona göre ezber yapın ki kafanıza otursun. Yoksa bu kitapta çok karışık yani kafanızı oturmaz. Şimdi Cuma'nın şartları iki kısma ayrılır. Tamam? Cuma'nın şartları iki kısma ayrılır. Bir, şartul vucub. İki, Şurutul vücub Şurutus sahha Bu iki başlık altına işte yazacağız bazı şeyleri. Anlaşıldı? Şurutul vücubtan alimlerin kastettikleri şey nedir? <gülüyor> Çünkü kitapta dediğim gibi çok dağınık karman çorman olacak. Siz bu şekilde yazıp altına bu şekilde burada olanları doldurursanız daha rahat ezberlersiniz. Şurutul vücub demek şu demek. Cumanın bir insanın üzerine vacip olabilmesi için gerekli olan şartlar demek. Tamam? Şurutul vücub demek Cuma'nın bir insanın üzerine vacip olabilmesi için gerekli olan şartlar demek. Öyle mi? Mesela burada ne dedi? Örneğin Müslüman olmak. Müslüman olmayan bir adama Cuma namazı ne değil? Onun üzerine vacip değil. İşte erkek olmak. Kadına Cuma namazı vacip değil mesela. Kadının üzerine vacip olmaz çünkü şurutul vücub olan erkeklik sıfatı yoktur. Tamam mı? Misal. İkincisi ise şuru'tu s Bu ne demek şuru'tu s demek? Cuma namazı vacip olduktan sonra bu defa Allah katında sahih olabilmesi için gerekli olan şartlar. Anlaşıldı? Diyelim ki bende şuru'tu vücub hepsini tamamladım. Cuma artık benim üzerime ne Vacip. Bitti mi mesele burada? Bitmedi. Bir de benim o kıldığım, yani bana vacip olan Cuma'yı kıldığımda Allah katında da onun Cuma olabilmesi için ne lazım? şurut u lazım. Cuma'nın sahip olması için gerekli olan şartlar lazım. Anlaşıldı. Bunları da, bu, bu taksimat anlaşılıyor değil inşallah. Bunu da iki kısma ayıracağız. şurut u vucub muttefak, aleyh olanlar, muhtelif un olanlar. Çünkü Şurut-ül Vücub çok tafsinatlı, uzun bir konu. Bir, muttefakun aleyhi olan şartlar. Yani bütün âlimlerin üzerine ittifak ettikleri şartlar. Mesela ne gibi? İslam gibi. Mesela ne gibi? Erkeklik gibi. Mesela ne gibi? Hürriyet gibi. Mesela ne gibi? Mükelleflik gibi. Yani akıl gibi. Mesela hürriyet yok, estağfurullah. Müslümanlık var, mükelleflik var. akıl. Kimisi akıl demiş, kimisi mükelleflik demiş. Bir de erkeklik var. Bunlar üzerinde ittifak edilenler. Tamam? Kalan hepsi bunun dışında kalanlar hepsi muhtelefun fihi olanlar. Yani üzerinde ihtilaf edilen cumanın vacip olması için gerekli olan şartlar. Tamam? Hatta gerekirse bitirdikten sonra bunun altına bir taksimat yaparız. Güzel bir şekilde bir tane panoda çıkarabiliriz Tablo veya. Şurutu Şurutus ise hede zaten iki tanedir. Onu söyleyelim. Birincisi vaktin girmesi, ikincisi hutbe. Şimdi biz şu anda neyi okuyacağız? Şu anda bizim okuduklarımız hepsi nedir? Şurutul vücubtur. Cumanın bir insanın üzerine vacip olabilmesi için gerekli olan şartlar. Yani bu şartlar yerine gelmediğinde şurutul vücub dediklerimiz Cuma namazı bizim üzerimize vacip değildir demek. Öyle namazına kılacağız. Bu şartlar yerine geldiğinde Cuma namazı bizim üzerimize vaciptir. Cuma'yı kılacağız demektir. Bu defa ikinci meseleye geçiş yapacağız. şurut us -sahha. Kıldığımız Cuma sahih midir, değil midir? Bu defa vaktin girmiş olması, bir de hutbenin şeriata varit olduğu gibi yerine gelmiş olması lazım. Tamam, devam edelim. Baba Abu i̇bn tarık i̇bn merfu olarak rivayet etti. Adjummatu Hakum vajibum alla kulli Cuma namazı her musulmanına vajib haktır. Hiç cemaati, cemaatin cemaatle illa erbatte ancak dört şehir iç. Abdemluk kere olan kul av imrata kadın av sebilyen çocuk av meryeyle ve hasta olan. İsnaduhu sikatun isnalis sikadir ve sahahu gairu vahidin bir kişinin dışında onu sahih kabul etti. Yok, sahahahu gairu vahidin yani ne demek bu? Tek bir alim değil hani birçok alim bu şeyi sahih kabul ettiler demek. Tamam? Varavat varavat Daru Kutni'nü misedih anca bir Daru Kutni eee Cabir Cabir'in senediyle etti. Anne Resulullah (sallallahu aleyhi ve dedi ki مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Kim Allah ve ahiret gününe iman ediyorsa فَعَلَيْهِ ee, Onun üzerine yavmel cumati Cuma gününde onun üzerine Cuma e, gereklidir, vaciptir اِلَّا مَرِيدًا ancak hasta olan اَوْ مُسَافِرًا اَاً olan اَوْ سَبِيَّ اَوْ مَمْلُوكًا Çocuk ve köle hariç Şimdi eee salatü cumat'ı Şimdi burada dedi ki ee, cuma namazı her müslümanın üzerine farzdır. Sonra farz olan kişileri saydı. Dedi ki müslüman olacak, erkek olacak, hür olacak, mükellef olacak ve de Mustavutin olacak. Tamam mı? böyle bir şeyin olduğunu bize anlatabilmek için de iki tane rivayet getirdi bize. Tamam. Bu iki rivayetin şeyi ne? orta buluştukları nokta ne? Cuma namazı normalde her Müslümanın üzerine farz aynıdır. Ama bir adam köle olursa ama bir adam kadın olursa veya bir insan kadın olursa çocuk olursa veyahut hasta olursa ikinci rivayette fazlası ne? Yolcu olursa. Bu Beş şey olursa o kişinin üzerine cuma ne değildir, vacip değildir. Lakin kılarsa olur. Yani kılsa sorun yok. Girse diyelim ki kılsa, ölen namazın yerine geçer. Ama kılmasa da onun üzerine bir ne yoktur? Onun üzerine bir sorumluluk yoktur. Şimdi bunları tek tek ele alacak. Bize yani bu misafire niye cuma yok, kadına niye cuma yok, delili nedir? Bunları alacak. Birincisi, <gülüyor> dedi ki e, mustavutin olacak bir kişi. Tamam Birinci şart, bir kişi mustavutin olacak. Tek tek ele alalım, tek tek gidelim. Ne demek mustavutin? Yani bir yerde yerleşik olan, bir yeri kendisine vatan haline getiren demek. Şimdi Şeyhülislam İslam Teymiye'nin bir sözünü söyleyecek bize bununla alakalı. Kale Şeyhülislam İslam ibn İbn Teymiye dedi ki, tamam buraya kadar tek tek şimdi başlıyoruz. Bir, mustavutin olacak. Birinci şartımız bu. Kullu kavmin, her kavim bi bibinâin mutaqaribin yakın olan binalarla bir yeri vatan edindikleri zaman la yaz ne ayrılmazlar anhu o o vatandan şitaen ve la yazın veya kışın ondan ayrılmazlar ayrılmıyorlarsa eğer tukamu fihi el cum'atu orada cuma kılınır iza kana mabniyen bina edildiği zaman yani mebni olduğu zaman bina edilmiş olduğunda bima carat bihi adetuhum onların adeti kendisiyle cari olduğu şekilde bina edildiği zaman yani o toplumun genel adetinde evler nasıl bina ediliyorsa eğer evler o toplumun adetine göre o toplumun adetinin cari olduğu yaygın olduğu şekle göre bina edilmişse orada cuma kılınır. Bu evler neden mesela minmederin derin çamurdan ev bin tahtadan ev kasabin kamuştan ev ceridin yapraklı hurma dallarından ev sahafin e, hurma Yine hurma hurmanın şeyi bu hurmanın dalları bu ev geyr veya bunların dışında <gülüyor> fe inne azaa'l bina'i <gülüyor> ki binaların cüzleri yani apartmanların binaların evlerin cüzleri ve maddetehu ve o binanın maddesi yani kendisinden yapıldığı madde la ta'sira laha fi bunda onun bir tesiri yoktur yani kişinin musta'tin olması veya olmamasında bir tesiri yok ister bir yerde çamurdan ev yap. ister bir yerde e, şeyden, daldan, tahtadan ev yap. Bu mühim olan bu değildir. Yani binanın cüzü ve maddesi senin mustavutin olup olmadığını delalet etmez. Senin orada kalışın ve kalmayışın buna delalet eder. Ve aslu ancak asıl en yekunu musta'tinine. Musta'tin olmaları, orayı vatan edinmeleridir. Leysu ke ehli'l khiyami vel hulale. Çadır ehli ve konaklama ehli gibi değildirler. Ellezine o çadır ehli ve konaklama ehli ki yentecuun fil galibi yentecuun otlak ve sulak yerleri ararlar fil galibi genellikle mevaki al qatri yani yağmur yağan yerler sulak olan otlak olan yerleri genellikle ararlar. Ve yentekiluna fil biqa'i yer parçalarında sürekli intikal ederler. وَيَنْقُلُونَ بُيُوتَهُمْ مَعَهُمْ Evlerini de onlarla beraber naklederler. اِذَا اِنْتَقَلُوا Kendileri intikal ettikleri zaman. Tamam. Birinci şart. مُسْتَوْتِن şartı. Cumhur ulema demiş ki bir yerde cuma namazının kılınabiliyor olması için orada cuma kılacak olan adamların مُسْتَوْتِن olması lazım. Tamam. Cuma kaç kişiyle kılınır? İki kişiyle de kılınır. Çünkü cemaat iki kişidir, öyle mi? Cemaat. Biz cemaat namazıyla ilgili bölümü işlerken ne anlatmıştık? Demiştik ki cemaat iki kişidir. O zaman iki kişi bir yerde mustavutin ise orada ne yapılabilir? Cuma namazı kılınabilir. Mustavutin demek ne demektir? Bir yeri vatan haline getirip oraya yerleşmiş olan insanlar demektir. Tamam Yani göçebeler gibi, çadır ehli gibi, turistler gibi Sürekli intikal eden, işte kışın burada oturuyorum, yazın burada oturuyorum mesela, işte yağmur yağdığında nehir kenarına gidiyorum, işte bu şekilde değil yani. Bir yeri kendilerine ne yapacaklar, istiitan edecekler, yani orayı kendilerine vatan edinecekler. Burada Şeyhülislamı Teymiyyen'in anlatmak istediği şey şudur. Burada vatan edineceklerden kasıt, yani bir adam çadırda yaşıyorsa ve orayı kendine vatan edinmişse bu da Mustafatindir. Yaşadığı yer diyelim çok sıcaktır. Çadırda yaşıyordur adam. Bu da Mustavutin'dir, anlaşıldı Veya topraktan ev yapmıştır çamurdan, köylülerin yaptığı gibi. Veya taştan ev yapmıştır bizim şehirdeki evlerimiz gibi. Mesela betondan yapılmıştır. Bunun Mustavutin olup olmama üzerinde hiçbir tesiri yoktur. Binanın cüzleri ve maddeleri bunun üzerinde tesiri yoktur. Tesir, galiben biz burada yerleşik insanlar mıyız, intikal ehli miyiz? Anlaşıldı Şimdi mesela örnek veriyorum. Diyelim ki şöyle teknoloji çok gelişse. Ve bugün çingene dediğimiz insanlar mesela, birçoğu yerleşik olmayanlar. Her bulundukları yerde hemen bir günde bina yapsalar kendilerine, bunlar mustavutin olurlar mı? Olmazlar çünkü üç ay sonra oradan intikal edecekler. Üç ay sonra oradan intikal edecekler, sürekli geziyorlar göçebeler. Mesela Torosların orada yaşayan bu göçebeler var, hala var yani günümüzde de var. Bunlar böyle bir gün teknoloji gelirse kendilerine yerleştikleri yerde bina yapsalar. Bunlar mustavutin mi olacaklar? Olmayacaklar. Niye? Çünkü bunlar göçebe. E biz mesela yazın, tatile gidebiliyoruz, kışın biz bu göçebe miyiz? Hayır. Çünkü galiben biz burada neyiz? Burayı vatan edinmişiz ve buradayız. Bu intikallerimiz de bir gharattan dolayıdır. Yani intikal asıl mesleğimiz değil, göçebelik asıl mesleğimiz değil. Bazen hastalıktan, tedaviden, ilimden, tatilden dolayı şey yapıyoruz. Ee, diyelim ki geziyoruz örneğin. Anlaşıldı değil. İstihdam budur. Bu şekil oldu mu iki kişi bir yerde, şurutul vücub olan istihdam şartı yerine gelmiştir ve cuma onların üzerine vaciptir. Bazıları bu işi ileri götürmüşler. Yani bu cumhurun şartı. Tamam? Bazıları bu işi ileri götürmüşler. Ne yapmışlar? Bir kişinin mustavutin olabilmesi için ne türevlerde oturması gerekir? Buna dair bir takım şartlar öne sürmüşler. Ma'enzer Allahu biha'mü sultan. Allah'ın aklında hiç bir delil indirmediği şartları öne sürmüşler. Yok çadırdan olamaz, yok kıldan olamaz, yok tahtadan olamaz vesaire. Bu şartların hepsi geçersizdir. Mustavutinlik, İbn-i Teymiye'de kastettiği budur zaten. Tamam. Bina ve binanın maddeleriyle alakalı bir şey değil. sene örfünle, yaşantınla alakalı bir durumdur. Bunu bir adım daha ileri götürenler olmuş. Mesela Hanefilerin de bir e, görüş bu. Cuma namazı şehirlerde kılınabilir ama köylerde kılınamaz. O kadar işi ileriye götürmüşler. Yani Cuma namazı sadece şehirlerde kılınır e, ama köylerde Cuma namazı kılınamaz diye. Bu ne değildir? Bu e, doğru olan bir görüş değildir. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde onun izniyle insanlar şehir olmayan yerlerde de müstavutin olan insanlar Cuma namazını kılmışlardır. Hatta bizim ilk derslerimizde zikretmiş olduğumuz bir hadis vardı. Hatırlıyor musunuz? İbni Abbas'ın rivayeti. Dedik Nesai'deki rivayeti problemli ama ki rivayeti sahih bir rivayet demiştik. Cuma günümüzde kılınır mı kılınmaz mı dersini anlatırken. Hatırlıyor musunuz? İnne evvele cüm'atin cüm'i'at ba'da cüm'atin cüm'i'at ma'a rasulim fi mescidi rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fi mescidi abdülkaysi <gülüyor> bi cevasi minel bahreyn demiştik. Hatırlıyorsunuz değil mi? Dedik İmam Bukhari dua etmiş. <gülüyor> Peygamberin mescidinde kılınan ilk cumadan sonra kılınan ilk cuma bahreynde cevasi denilen mıntıkada Abdülkays mescidinde kılınmıştır. Tamam orası da bir köy yani bir şehir e değil hatta İmam Bukhari bu hadise yani İbn Abbas'ın bu hadisine başlık olarak demiş ki babul cum'ati fil e, muduni vel kura şehirlerde ve köylerde cuma namazının kılınabileceğine dair bab demiş ve İbn Abbas'ın bu rivayetini zikretmiş ayrıca sahabe'ler döneminde Hz. Ebubekir, Ömer, Osman radıyallahu anhum ecmaîn, Ali Bunların döneminde de köylerde Cuma namazı kılınmıştır. Onların izniyle, onların valilerinden haberdar bir şekilde köylerde Cuma namazı kılınmıştır. Tamam? İstiyan şartı anlaşıldı mı? Yani bir kişinin Mustafuni olması şartı anlaşıldı mı? Tamam. O zaman şuru tul ucup, muhtelifun fiği altına yazın bir tane. İstiyan. Devam edelim. Ben muhim. Tamam. ولا تجب الجمعه cuma vacip değildir ala musafirin seferi adam üzerine sefere kasrin namazı kısaltabileceği seferde tamam zaten müsafer olabilmek için yaptığımız seferinde namazın kasredilebiliyor olması lazım ya cumhur ulemaya göre bunun bir kilometresi var demiştik ama racih olan görüşe göre bu örf ile ve lugat ile belirlenecek bir şeydir demiştik lian en ve ashabuhu Çünkü nebi ve ashabı kanu yusafiruna fil hacci ve gayrihi Hac'ta ve onun dışında cuma e, sefer yaparlardı. Felem yusalli kılmadı ahadun minhum onlardan bir kişi el cum'ate fis seferi. Seferde cuma namazını onlardan hiçbir kişi kılmadı. Ve men haraca ilel berri kim karaya çıkarsa Fi nüzhetena ve piknik hani gezi nüzhe demek piknik gezinti vesaire gibi şeyler için velem yekun haulehu mescidun ve onun etrafında da mescid olmazsa tukamu fihi'l cumatu kendisinde cuma kılınan ikame edilen bir mescid olmazsa fena cumatu alayhi onun üzerine cuma yoktur ve yusalli zuhran öğlen namazını kılar. Anlaşıldı. Musafir üzerinde cuma namazı yoktur. Seferi olan adam üzerine Cuma namazı yoktur. Niye? İki tane delilden dolayı. Birincisi yukarıda zikretmiş olduğumuz İlla Erba'a Cuma müslümanın üzerine farzdır. Ama dört kişi bundan müstesnadır rivayeti. Tamam onlardan bir tanesi de kimdi? Seferi olan adam. İkincisi peygamber ve ashabı birçok seferde bulundular. Ve bu seferlerin çoğu 20 gün, 30 gün, 50 gün gibi süreler sürdü. Hiçbirinde peygamberin veya sahabesinin cuma kıldığına dair tek bir rivayet varit olmadı. Çünkü bize onun seferinin bütün tafsilatı varit oldu. Nerede durdu, ne yaptı, nasıl dinlendi, ne yedi ona kadar yani. Hepsi varit önde mi gidiyordu, arkada mı gidiyordu peygamberimiz ama cuma namazı kıldığına dair hiçbir rivayet varit olmadı. Hatta haçta cuma gününe denk gelmesine rağmen biliyoruz ki öğlen namazını kıldı. Oysa isteseydi ne yapabilirdi? Cuma namazını kıldırabilirdi. Ondan dolayı alimler demişler ki, misafir olan adamın üzerine Cuma namazı farz değildir bu iki delilden dolayı. Ama kılarsa olur, öğle namazını yerine geçer. Anlaşıldı? Bu da yine nasıl ki istitan e, muhtelifun fihi, seferde muhtelifun fiin arasına yazın. Çünkü bazıları demişler ki böyle değil. Cuma ayet ile farzdır. Seferi ve seferi olmayan diye ayırmamıştır. Bu rivayetler de zayıftır. Ondan dolayı cuma herkesin üzerine farzdır. Tabii bu çok e, yani cumhur ulemanın görüşüne muhalif olan bir görüş. Bunu da muhtelifu fi şartlarının arasına yazabiliriz. Evet. Sen mi okuyorsun ben mi okuyayım? Ben okuyayım. Ve la tajibu alim raatin kadın üzerine de Cuma Fars olmaz. Galib Nul Muziri ve onun dışındakiler dedi ki. Ecmagu icma ettiler ki, ala en la Cuma te ala nisai kadınların üzerine Cuma yoktur. Ve ecmagu yine icma ettiler ki, ala anhunna. Şayet onlar in hadrna lImama Fesalleyn le eğer imamı hazır olur ve imamla beraber cumayı kılarlarsa enne zalike yuczi anhunna bu onlardan müzdidir yani ölen namazının yerine geçer. O zaman cuma kadının üzerine farz değildir. Niye değildir? 1 yukarıdaki delille, ev deliliyle Tarih-i İbnü'l-Cehhab'ın hadisiyle 2 Peygamber vesselam döneminde kadınların bu konuda muhayyer bırakılmasıyla yani bir elimizde e, sarih bir de pratik yani uygulamayla var olan bir delil var, tamam? Çünkü Peygamber döneminde kadınlar Cuma namazı kılmaya zorlanmaz, isteyen kılar isteyen kılmaz idi. Ama eğer kadınlar imamla beraber hazır olur ve Cuma namazını kılarlarsa bu öğle namazın yerine geçer. Ve kederlik, eğer hatta raha el Aynı şekilde Cuma namazına müsaffir yolcu hazır olursa, ezet o, onun da ölen namazını yerine geçer, yani müzgidir. Ve kederlik el aynı şekilde hasta da böyledir. Li anne isqataha, çünkü onun düşürülmesi, anha ulai, bunlardan, yani Cuma namazını bunlardan düşürülmesi, li takfifi anhum, da hafifleştirmek içindir. Yani misafire, hastaya, kadına hafiflik olsun diyedir. وَلَا يَجُوزُ Caiz değildir. لِمَنْ تَلْزَمُهُ cumatu Kendisi için Cuma farz olan adama أَسَّفَرُ fi يَوْمِهَا O günde sefer yapmak بعد زوال الشمس Güneş meylettikten sonra hatta يُصَلِّيَهَا Ta ki onu kılıncaya kadar. Tamam. Cuma günü yolculuğa çıkacağız. Öğlen namazının vakti girdi. Güneş etti. Artık yolculuğa çıkabilir miyiz? Niye çıkamayız? Çünkü cuma bizim üzerimize vacip oldu. Öyle mi? Yani biz buradayız. Cumanın vakti girdi ve biz hala sefere çıkmamışız. Cuma bizim üzerimize vacip oldu. Biz tutup sefere çıkarsak ne yapacağız? Üzerimize vacip olan şeyi zayi etmiş olacağız. Ondan dolayı bu sefer ne değildir? Zatından dolayı değil ama dış bir sebepten dolayı bu sefer haram olan bir seferdir. Anlaşıldı. Çünkü bu sefer bizim üzerimize bir vacibi zayi etmemize neden olmuştur. وَقَبْلَ الزَّوَالِ Güneş etmeden önce yukrahu seferu Sefer mekruh olur. اِنْ yakun يَكُنْ سَيُصَلِّيهَا فِي تَرِيْخِهِ Eğer onu yolda kılmayacaksa onun üzerine mekruh olur. Bu doğru olmadı. Çünkü ben cuma günü vakit girmeden önce cuma benim üzerime farz olmamıştır. Öyle değil mi? Cuma benim üzerime farz olmamıştır benim üzerime farz olmadığı zaman da ben yolculuğuma bilirim. Anlaşıldı? Evet. Tabi burada birazdan anlatacağız. Şunun etkisi olabilir. Hanbelilere göre Cuma namazının vakti, Cumhur'a göre olan vakit değil yani. Ondan dolayı onlara göre, zevalden önce de gitmek problem. Anlaşıldı? Çünkü Cumhur ulemaya göre Cuma namazının vakti öyle Güneş meyletti. yani Öğle namazının vakti ile Cuma namazının vakti birdir ama hanbellere göre öyle değil. Hanbellere göre kuşluk namazından sonra Cuma namazının vakti girer. Yani imam isterse kılabilir. Bir dahaki dersimizde onu anlatacağız. Şurutul sahaya geldiğimizde vaktin girmesi onu anlatacağız. Bunu vakit meselesinde anlatmamıştık değil mi? Şimdi ne yazdık o zaman buraya? Müttefeq, Şurutul Vücub, Müttefequn Aleyh İslam Erkek Başka? Mükellef Akıl. Akıl veya mükellef aynı şey. Zaten İslamla akıl bütün tekliflerin temel şartı. Şaşmaz. Erkeklik cumaya kas olan bir durum. Başka? Başka bir şey zikretmedik. Bu kadar. Altına Geçtik, muhtelefun feyd dedik, istiğdan bir, sefer, iki, başka istitan dedik, sefer dedik, kadın yok, erkeklik, kadın. O, müttefekunaleyh olanlarda, Erkeklik şartıysa, o zaman kadının üzerine vacip olmaması üzerinde ittifak edilenler, öyle mi? Erkeklikten başka bir şey mi anlıyorsunuz? Değil değil mi? Daha bunun altında aslında bayağı bir şart var. Onları da inşallah zikredelim mi, yoksa burada duralım mı? Duralım mı? Duralım. Tamam. Yani muhtelefun fihi olan daha başka şartlar da var. Onları da inşâAllah zikrederiz son O zaman şu anda biz kaç tane yazmış olduk? Muhtelefun fiye iki tane. Seferi olma, bir de isti'da. İkamet ve sefer, bir de mustavutin ve göçebelik. Bu ikisini yazdık. Anlaşılmayan bir şey, sormak istediğimiz bir şey. Anlaşılmıyor, buyur. Bu seferde istihdam ben mi? Yok. Şimdi seferi mesela ayrı bir mesele, istihdam ayrı bir mesele. Şimdi bak sefer, mustavutin olmak bu göçebelikle alakalı bir durum. Yani şimdi mesela sen düneyi sefer yaptın değil mi dün? Sen göçebe bir adam mısın? Değil. Özel bir sebepten dolayı gittin başka bir yere tekrardan geri geldin. Bu tatil olabilir, hastalık olabilir, ilim talebi olabilir, ziyaret olabilir mesela. Ee, misal, sen göçebe mi oldun şimdi, olmadı. Bir de göçebe olan insanlar var. Yani adamın işi göçebelik. E, su Sulak yerlerde mesela kışın, diyelim ki gidiyor nehir kenarına. Yazın gidiyor işte meraya, açık alana. İşte e, mevsimden mevsime göre hayvanlarını otlatabileceği ve yaşayabileceği yerlere gidiyor. Her üç ayda, dört ayda bir bir defa yer değiştiriyorlar bunlar. Anlaşıldı Bu göçebelik, bak bu apayrı bir konu. Seferlik ise işte bambaşka bir şey. Seferlik senin belli bir sebepten dolayı kalkıp bir yere gidip tekrardan geri kendi yurduna dönmendir. Tamam? Her göçebe seferidir. Ama her seferi göçebe değildir. Yani mantıki bir kuram olarak söylersek, her seferi göçebe her göçebe seferidir. Ama her seferi göçebe değildir. Anlaşıldı İnşallah. Başka sorusu olan? وَآخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لُلَّيْهِ رَبِّ